أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمن عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أعلام السنة المنشورة efetin naciyemen sonra değil mi Biz kitabının dün kendi mukadimmemizi yaptık Burada bu Arapcı metindeki 24 sayfalık mukaddime falan şey Bunlar yazarın değil işte aşağı dipnut düşeni efendime söyleyeyim ehemmi ehemmiyetül kitap işte kitabın ehemniyeti Bak burada el yazmanü Hasse demiştik ya burada var yani el yazma Üsası bir amma ba'd faheza muhtasarun celilun nafi' azimul faide lakun El lazım نصاس bak buralarda var gördünüz mü? Waqtasartu fihi ala ma se ahli sunne ve'l ittibata biz ezber gibi olduğumuz için okuyabiliriz ama belki ezber gibi olmasak tamamlayamayız. Biz kitaba başladık. Şimdi şeyh'in Hafız Ahmet el Hakeminin değil mi? Ne yapacağız? Hafız Ahmet bin El ha hafız bin Ahmet El-Hakemi, ben ismini hep karıştırıyorum. Mukaddimesini okuyacağız. Çok güzel bir mukaddime. Yani çok usule dair bir şeyler veriyor. Ve bize de aslında nerede durmamız gerektiğini söylüyor. Yani şu mukaddime bizim ezberlememiz ve davetimizde özellikle şu yaşadığımız dönemde davetimizde mihenk taşı yapmamız noktalar burada bize söylüyor. Bunları inşallah şey yapacağım ben. Tek tek tek tek üzerinde duracağız. Bugün bu mukaddemeyi bitireceğiz. Khutbetül kitap dedi. Hemen elhamdülillahi lezi haleqas vel ard diye En'am suresinin birinci ila üçüncü ayetlerinden başladı. Değil mi? Ne yaptı? Berati ne denir böyle? Ilâti. Berati istihlal yaptı. Neydi berati istihlal hatırlıyor musun? Ben anlatmıştım. Nerede anlatmıştım? Katur-u Neda'nın başında anlatmıştık ilk defa onu. Bir müellif Nazım veya nesre girişte o konuyla ilgili hamd ve salatla bulunmaya, o konuyla ilgili bir şeyler söyleyerek yani temhit girişi o konuyla ilgili cümlelerle ifade etmeye berati istihlal deniyor. Burada ben tarifini, ilmi bir tarifini de getirmiştim. Nazım ve Nesir'de maksada ve muhtevaya işaret eden kelime ve deyimlerin yardımıyla Konuya ilgi, ilgi çekici, güzel bir üslupla başlama sanatıdır. Nazım ve Nesir'de, Nazım dedi şiir. şiir. Nesir dedi düz yazı. Maksada ve muhtevaya, şiirde ne anlatacaksın? O yazda ne anlatacaksın? Maksat ve muhtevaya işaret eden kelime ve deyimler yardımıyla konuya ilgi çekici, güzel bir başlangıç. Mesela İbni İşem nasıl başlamıştı katılına? Elhamdülillah, Fatihil Berekat mesela bereketleri açan fetihadan işte rafi'a derece rafi'a rafi'u derecat dereceleri yükselten raf raf haliyle ilgili böyle kelimelerle kelimelerle telmih yapmıştır. Mesela bir alim cihatla ilgili bir kitap yazıyor. Cihadı eee gününe kadar fars kılan Allah'a hamdolsun. İşte risaletinin son 10 yılında elinde kılıcıyla kâfirlere karşı cihat eden Resulullah'a selat ve selam olsun diye Hamd ve salat yapıyorsa buna beraat-i istiklal denir. Elhamdülilləyə, elhamd, Allah'a aittir. Elhamdü hamd senadan da geniştir, mədihten de geniştir, övgüden de geniştir, şükürden de geniştir. Ve hamd, hepsini kapsar. Hamd ne yapar? Hepsini kapsar. Elhamdünün başındaki eliflam ne bildirir? Cins, cins bildirir, cinsülhamd. Yani istirak, tabi. Yani cins, fark etmez, aynı. Allah değil mi? Yani bütün hamdler, hamdin tamamı, mahiyeti itibariyle, kendisi itibariyle hamd Allah'adır. Şimdi cins bildirdiği zaman şükrü de kapsıyor. Sana bir şey ihsan etse de Allah'a aittir, İhsan etmese de Allah'a aittir ama ihsan etmiştir. Allah teala kafire de mü'min de bütün insanlara rahim olması hasebiyle bir ihsan mutlaka vardır. Adam diyor ki ben körüm, elim yok, ayağım yok. E nefes alabiliyorsun işte. Öyle değil mi? Yani nefes alabiliyorsun. Yani Allah'ın mutlaka her kula bir ihsanı vardır. Ama ihsanı olmasa da zat yani kullar yokken de hamd Allah'a aittir. İhsanda bulunmasa da hamd Allah'a aittir. Sena ve övgüde güzelliklerden dolayı onun güzelliklerini anmak vardır. Hamd ondan geniştir. Çünkü sena ve övgüde güzellik açığa çıktığı zaman sena ve övgü meydana gelir. Mesela çok güzel okursun. İşte çok güzel okudu der, översin. Talebe mesela çok güzel öğrenmiştir ilmi, öğrendi, çok güzel öğrendi, anladı, maşallah falan dersin. Bak anladıktan sonra, güzellik ortaya çıktıktan sonra senave, e, me, senave övgü meydana gelir. Ama hamd öyle değil. Zatı itibariyle hamd Allah'a aittir. O ve övgüye layık şeyler sana görünmese de sen ondan habersiz olman mümkün değil de ki habersiz olsan da nedir? Hamd ona aittir. Hamd bütün işlerin nesnidir başında. Güzel bir başlangıç, güzel bir şekilde ilerlemenin ve güzel bir sonuçla sonuçlandırmanın en önemli koşuludur diyor yazar. Hangi yazar? Ben. Buna bugün sabah şerh yazdım da daha doğrusu daha önceki yazdığım şerhi biraz daha şey yaptım. E, i̇barelerini güçlendirdim. İşte e, ne diyordu? Sabah işte buna bu bölüme şerh yazdım ben. Sağlam bir nihayete ulaşmanın en önemli koşuldur sağlam bir başlangıç diye. Tabi, tabi biz nasıl başlayacağız? Besmele ile başlayacağız. Besmele'yi anlatmayacağım ben bu yerde. Birçok yerde anlattık biz besmele'yi. Elhamd. Hamd başlıyoruz. Yani ya Rabbi biz şu an derslerimize hamd başlıyoruz. Yani şöyle bir ortamı bize verdiği için Allah'a hamd etmemiz gerekmiyor mu? Böyle talebeler verdiği için Allah'a benim hamd etmem gerekmiyor mu? Öğrenme koşulları verdiği için Allah'ın size hamd etmeye gerekmiyor mu? Bu alim bu kitabını yazdı, bize kadar ulaştı. Allah'a hamd etmemiz gerekmiyor mu? Anlayabiliyoruz. Zeka verdi. Allah'a hamd etmemiz gerekmiyor mu? İşte bir de hidayet ayet verdi. Yani dün de söyledik. Bunu okuyup da Cehm bin kucağına yaslanan, koltuğuna yaslananlar da var. Allah bir de hidayet verdi bize en büyük nimet. Tüm bunlardan dolayı devamlı ne yapmamız gerekiyor? Hamd etmemiz gerekiyor. O halde mesela eee Abdul Kadir bin Abdul Aziz itikad en çok neden şikayet ediyordu biliyor musunuz? Hı. Eee matematik işleri gibi Matematik işleri gibi işleniyor. İtikad dersleri, bilgi. 4 kere 4, 16 öğrendin mi öğrendin tamam çok güzel. Peki bunun o günkü hayatında hiç tesiri var mı hiç tesiri yok. Biz itikat derslerini bunu ben 2012'de de bu şekilde yaptım. 2017'de yeni bir gruba yapmıştım yine bu şekilde yaptık. İtikad derslerini pratik yapacağız pratik yani. Mesela bir önceki bir sonraki derbiste ma evveli ma yecibu alel ibad diyeceğiz. Orada o gün neyi hissetmemiz gerektiğini anlatacağız. Zihnimizde ne? Mesela bugün hamd dedik ya, akşama kadar hamdla ilgili Allah'a zikredelim. Mesela beş bin, on bine kadar virdlerimizi çıkartabilelim. Veya en azından mesela bin tane. Ve sadece hamdla ilgili olsun. Açınız Hesnül Müslümi. Yani ezberlerinizdeki belki arka arkaya gelmeyebilir. Hızlı hızlı bakın. Elhamd diye başlayan hamtlerle işte 100 tane ondan, 50 tane ondan, 50 tane ondan. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 27 yerde de geçiyor. 27 ayette değil. 27 yerde geçiyor. Allah subhanahu wa ta'la devamını hamletmiş. Allah'ınız değil mi? O halde mesela bu dersi bizim bu sene bayanlar da alacak. Belki tanımadığımız, bilmediğimiz kardeşler de internete attığımızda dinleyecek. Onlar da bugünü hamle geçirsinler. Mesela ben şimdi çıkacağım. Dükkana gideceğim biraz sonra. İş yerine giden ne kadar? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Öyle değil mi? Yani Şimdi derse başladık, hamd ile başlamanın öneminden bahsettik. Akşama kadar hiç Allah'a hamd etmezsek, yani bu itikat dersinin hiçbir anlamı kalmaz. O halde neyle başlayacağız biz? Hamd başlayacağız. Bugünkü görevimiz hamd olacak. Yarın da devam edebilirsek, ertesi gün de devam edebilirsek, bunu birbirimize hatırlatırsak, bugün Allah'a kaç kere hamd ettin, hadi hamd edelim beraber diye ve bu bizde bir ahlak ve meziyet haline gelirse, elhamdülillah itikat dersleri sonuca ne yapmış olur? Ulaşmış olur diyoruz. Evet. Müellif rahimeullah beratü istihlal yaptı dedik. Yani akideden bahsedecek, tevhidden bahsedecek. Usulet tevhid. Tevhidin usulü ve kavaidu din. Kendi ifadesiyle dinin kavaitlerinden bahsedecek. Öyle değil mi? Bunlardan bahsetmeden önce de, bunlardan bahsetmeden önce de, yani dün bir tane büyüğü vardı. Bugün de küçüğü geldi. Neyse. Her, ilim, her şeyin bir manisi vardır. İlmin bin tane. Böyle sinek, böcek her türlü manisi olur. Neyse. Ee, akideden bahsedecek, tevhidden bahsedecek akideyi ve tevhidi en net bir şekilde ortaya koyan ayetlerle başladı ki o da nedir? Enam suresi biz bir kısmının tefsirini yaptık. Ben bu sene onu da bitireceğim. Elhamdülillah. Yani evde başka bir hocayla beraber onu tek tek aynı seninle yaptığımız gibi en son yaptığımızda hızlı yaptık biz. Ama önceden tek tek işliyorduk. Onu o şekilde ben bitireceğim. Size yapacak zamanım yok. İnternete atıldığı zaman dinlersiniz. Enam Suresi çok önemli bir tefsirdir. Yani mesela ee, siz medresede bitirdiniz, bütün ilimleri bitirdiniz. En son benim Enam Suresi tefsirini dinleyin. Oradan icazet almadan medrese bitmez diyeceğim talebeye. Tabi oradan icazet... Yani onu anlamadıysan bunların hepsi boşa gider. Gerçekten öyle yani. Hem akide değil mi? Hem de ben ne evet. kadar güzel bir derst o ders değil mi? Çok zevkli geçiyordu. Allah subhanətələyine öyle güzəl dersler bize nə yapsın? Nasib, Nasib yes. etsin. Evet. Elhamdülilləhilləzi müəllif Rahimullah tevhid anlatan Enam suresi başladı. Arkasından Bakara suresinin yine tevhid anlatan ayetlerle geldi. Arkasından Kasas suresinden ve arkasından Enbiya suresinden 4 ayetle girişe başladı. Biz ayetleri hemen hızlı bir şekilde tercüme edelim. Elhamdülilləhilləzi o Allah'a hamd o Allah'a mahsustur ki halqas semavat vel ard semaları ve arzı yarattı. Geçen müthiş bir incelik okumuştum. Müminlerden bahsederken cenneti ve sari'u ilə mağfiratim min Rabbikum ve cennetin arduhas semavat vel ard Tamam. Burada sema cemi geliyor. Hadid suresinde tekil geliyor. Bir araştırın bakalım. Aynı. Ona koşun diyor. Onun için yarışın diyor. Ama orada sema geliyor. Semavat gelmiyor. Şeyde burada ne geliyordu? Semavat. Burada semavat geliyor. İncelik bak. Bir araştırın bakın Orada da yani aynı konudan bahsediyor. birinde diyor ki eni sema ve arz kadar olan cennete koşun diyor. Diğerinde eni semalar ve arz kadar olan cennete koşun diyor. Birinde cemi birinde Hadis suresinde olması lazım. Orada müthiş bir incelik var. Ve ce'ale zulümati karanlıklar, sapıklıklar değil mi? Ve nur, nur ise bir tanedir. Nur bir tane, tek hidayet tektir. Hidayetin dışındaki ise dalalet nedir? Çoktur. Evet, zulümat yani. Thümmellezine kafaru birabbihim ya'idulun. Buna rağmen ne yapıyorlar? Rablerine ortak koşuyorlar, kafirler. Biz ileriki derslerde bunların üzerine çokça duracağız. Yani bakın, rububiyetten uluhiyyete nasıl dönüşü yaptı, ubudiyyete. Gördünüz değil mi? Yani ilk ayetin ilk kısmı ney? Rububiyyet. Sümmellezine keferu birabbihim ya'dilun. El adl, bil adl. Yani... Ben tutma şirk. Tabii. Uluhiyet mi, rububiyet mi? Uluhiyet. Hualəy xəalaq mindiyi an minqiının tımma da əcələ o sizi çamurdan yarattı Sonra size bir ecel takdir etti. müsəmən in daha sonra onun qında bir ecəl vardır, Tümə ənun təmtarun siz hâala kuşqdasınız. Vevalallahusəmvatı o səmada da arza da Allah'tır. O Allah ki hem səmada həm aarızadır. Ya əə müssirakq vəraq və ya aəmma teksibunun sizinin sırrınız da bilir? Açığınızda bilir ve ne kazandığınızda bilir. Sırrımızda biliyor. Bakın ha. Geceyi nasıl geçirdiğimizi biliyor. Geceyi. Özellikle geceleri güzel geçirin. Geceleri güzel geçirin gençler. Tamam mı? Evet. ve filart Bu ayetin tefsirine bir girin bakalım neler neler anlatacak. Şimdi size ben bir şey söyleyeyim. Dün demiştim ki mutlaka bir hocadan takip edin. Baktınız mı hiç siz? Ben baktım. Takip edebileceğiniz bir hoca yok. Şey, şeyinki var mesela. Salih Ali Vassaymi. Evet. Yok. Gerek yok. Ben onun kayıtlarını da indirmişim. Yazılı metni de var bende. Gerek yok bundan hiçbiriyle sizin vakit kaybetmenize. Oo, bu boyaymış. Boya oluyor bakın. Neyse. Vakit kaybetmenize. Çünkü bizim söylediğimizin dışında bir şey söylemiyor. Hepsi birbirinin aşağı yukarı aynısını. Yani klasik itikad derse de söylenmesi gerekenleri söylüyorlar. Ve yani mesela... Bizim söylediğimiz birçok şeyi onların derslerinde bulamazsınız. Ama onların derslerindeki olan her şeyi bizim dersimizde bulabilirsiniz. Bundan dolayı vakit kaybetmenize gerek yok. Peki siz bu vakitte ne yapabilirsiniz? Metin, soruları ezberleyin. 1 İki, ayetlerin tefsirlerini araştırın. Veya ben bir şey mesela 27 yerde geçiyor dedim. Nerede geçtiğini bulun. Çıkartın onları ezberleyin. Mesela dersi anlatırken bu ayetin tefsirinden neler çıkar neler dedim. Gidin onu anlatın. Dinleyin. Yani burada malumatınızın, malumatı genişletmenin en güzel iki yolu vardır. Birincisi daha kavidir. Dersin içerisinde malumatı genişletmek. üzerine araştırarak. Tabii. üzerine araştırarak. Malumat dersin içinde. Ha bir de kitap okuyarak. Kitap okuyarak malumat genişletme biraz dağınık olur. Ama mesela hamd 27 yerde geçiyor dedim. Bulursun. Bak malumat genişler. Mesela ve vel O semada da Allah'tır. Arzda Hadi tevil etmede göreyim. Eee tevil etmeyeceğiz. Olduğu gibi anlayacağız. Bir araştırın bakalım neler çıkacak neler tamam mı? Yani bunlara önem verirseniz veya ben derste söylüyorum şuraları araştırın, buraları araştırın. Bunları araştırırsanız size daha faydalı olur. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahde la şerike lehu vahde ne. Hayır. Rububiyet. Hayır. La şerike le uluhiyet. إِلَّ ben Allah'tan başka ilah olmadığına Şahitlik edelim, vahdahu Onun bir olduğuna şahit edelim Allah'ın vahd Yani birliği, rububiyet tevhidi La şerikele Onun hiçbir orta yoktur, bu da uluhiyet tevhididir Ahadun samet O birdir, samettir Lem yelid ve lem yulad Ve lem yekun lehu kufu ahad e, Doğmamış, doğrulmamıştır Onun hiçbir benzeri yoktur Ve qalut tehezallahu veleden subhaneh Dediler ki Allah çocuk elindir, subhaneh Bellehu ma fi semawati vel art bila semada Sema da ne varsa ona aittir. Kulullahu qanitun ve onun hepsi ona onun için boyun eğmişlerdir. Bedius semawati art semanın ve arzın yaratıcısıdır ve iza qada bir işe hükmettiği zaman inne ma yaqulu lahu kun feyakun. Ol der ve olur. Ha, bir program var. Önce söz vardı diye. İşte buradan geliyor. Biliyor musun? Evet, önce tamam. bak hiçbir şey yokken ne dedi? Kün bak söz önce çıktı. Allah'ınız değil mi? Evet. Önce söz yani hiçbir şey yokken, insan yokken, alem yokken Allah yani Allah var yani Allah ezeli. Ondan sonra ilk ne ortaya çıktı? Kün dedi söz çıktı diyor. Önce söz vardı yani söz önemlidir. Kelam önemlidir evet. Şimdi ben kelam önemli dedim ya buradan. Bu dersen YouTube'a sitek hemen oraya kelam önemli dedin selef selef kelam zemmetmiştir deyip beni tekfir edeceklerdi. Bundan sonra YouTube atmayacağım için korktumduk. Ve rabbuka yahluqu ma yashau ve yahtar ma kana lahu mulhiyaratu. Subhanallah ve taala Benim okuyuşuma göre tercüme et şimdi. Benim okuyuşuma göre ve rabbuka yahluqu ma yashau ve Ma kane lahumu'l-khiyara. Tercüme Allah diler, Allah sadece seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Evet. Ve rabbuka rabbin yahluqu, yaratır. Ma yasha dilediğini yaratır ve ihtar ve seçer. Allah dilediğini yaratır ve seçer. Durduk. Evet. Ma kane, ma ma'nafi, olumsuzluk. Kane değildir lahum onlar için el-khiyara. Bir tercih hakkı, bir seçme hakkı yoktur. Şimdi değiştiriyoruz okumayı. Ve Rabbeke ve Rabbeke durduk. Allah Rabbin dilediğini yaratır. yaratır. Ve ihtaru ma kana lehumul Ve kullar için en güzel olanı seçer. Bak mana değişti. Gördünüz mü? Hani Kur'an apa çıktı mübinde. Ve her iki okuyuşta nedir doğrudur. Her iki oku üçte doğrudur. Tabi bazı alimler demiş mananın burada manasız olması mümkün değildir. Yani ihtaru mef'lü olması Mümkün değildir falan demişler ama yok mümkündür. Hatta İmam Taberi'nin tercih ettiği görüştür. Tamam <gülüyor> mı? İkinci okuyuş, de kaderiyenin ve Mu'tezile'nin delilidir. Çünkü onlara göre Allah kullara iyi ve güzel olan şeyleri e, göstermek zorundadır. Vaciptir Allah'a. Va yani iyi ve güzeli asla olanı Allah'a göstermek. İşte buradan diyor Allah Ve aktar onlar için seçer. En güzel olanı Allah seçer. Bu Allah'ın sıfatı. Allah onlar için seçecek diyorlar. Bu ikinci okuyuş mutezilenin delilidir. Birinci okuyuş ve doğru olan ehl-i sünnetin delilidir. Allah dilediğini yaratır ve seçer. Onların bir seçme hakkı yoktur. Peki bu ikisinin hangisinin doğru olduğunu nereden bileceğiz biz? O olabilir. Daha da sağlam. Biraz daha geriye gitmemiz gerekir. Sözün söylendiği noktaya gitmemiz lazım. Mekkeli müşküler açısından ele alırsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın niçin seçtiğine itiraz ediyorlardı. Yahudiler için ele alırsan Cebrail'in niye Muhammed'e vahiy getirdiğini iddia ediyorlardı. Sizin seçme hakkınız yok. Allah seçer diyor. Bakın mevzu anlaşıldı. O öyle değil mi? Hani çok meşhur bir ifade vardır. Okuda adam ol baban gibi. Eşek olma. Tamam mı? Yani bunu söylediğin kişiye göre değişir. Eğer adamın babası çok affedersiniz yani eşek gibi biriyse oku da adam ol, baban gibi eşek olma. Bak bu cümle ona yakışır. Ama adamın bir tanesi tamam mı? Babası büyük bir alimse oku da adam ol, e oku da adam. adam ol, eşek olma. Nokta baban gibi yani e baban gibi adam ol demektir. Yani söylenen kişiye göre tabii biraz... Ee, ilginç absürt bir örnek oldu ama anlamanız için. Ha burada neyi çıkartıyoruz biz? Hemen şunu çıkartıyoruz. Kur'an'ı anlayabilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmek zorundasınız. Cahiliyeye gitmek zorundasınız. Arapların örfüne bakmak zorundasınız. Bu ayet niçin inmiş ona bakmak zorundasınız. Öyle Kur'an çok apaçık. Apaçık Kur'an varken önümüzde niye başka kaynakları dünden beri YouTube'da sünnetin kârcıları Ben demokrasiden bahsediyorum. Siz de demokrasini sünnetle amel ediyorsunuz. Direkt Kur'an'la amel edin diyor adam. Tamam mı? Onlar başımıza musallat oldu dünden beri de. Kur'an apaçıksa, al apa Allah apaçıksa anla. Her iki yani Arapça Gramer açısından her iki okuyuşta doğrudur. Doğru değil diyen de olmuştur ama doğru diyen de olmuş. Bu ilmeğin bilenler doğru demiş Allah'ınız değil mi? E doğru anlama ulaşabilmek için... Mutlaka oraya gideceksin. Resulullah'ın beyanına gideceksin. Sünnet olmadan, Resulullah'ın beyanı olmadan, Resulullah'ın açıklamaları olmadan bu din anlaşılmaz. Peki burada böyle niçin böyle bir ayrıntıya gittim? Biraz sonra anlatacağım. Bu ayrıntıya niçin gittim? Toparlayacak olursak Biz bu ayeti iki şekilde de anlayabiliriz. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Bir nokta sizin seçme hakkınız yoktur. Bu birinci anlam ehl Sünnet'in anlamı. İnsanlar seçemez, Allah seçer. İkinci anlamı, Rabbin dilediğini yaratır. Ve kullar için en hayırlı olanı seçer. Bu da Mutezele ve Kadire'nin görüşüdür. Arapça gramer açısından her iki okuyuşta, her iki manada doğrudur. Peki doğru mana nedir? Birinci manadır. Bunu nereden biliyoruz? Bu ayet neyin üzerine indiyse... Hangi cümle üzerine söylendiyse, hangi mevzu üzerine söylendiyse oradan biliyoruz. Demek ki Kur'an'ı anlayabilmek için oraya gideceksin, sünnete gideceksin, hadise gideceksin, sebeb-i nüzule gideceksin. Mekke dönemine gideceksin, cahiliyeye gideceksin. Zakkum ağacını biz onlar için bir fitne yaptık diyor. Anlaman mümkün değil bu ayet. Zakkum ağacı niye fitne olsun? Sebeb-i nüzule gitmeden mümkün değil anlamazsın. İyiniz içiniz israf etmeyin. Cahili Araplarının Fil Hadisesi'nden beri gelen örflerini bilmeden bu ayeti anlayamazsın. Özellikle vasile Bahira bunlarsız mümkün değil anlayamazsın oraya gitmeden. O oh, oh. ha peki bunun üzerinde niye durdun? Biraz sonra geleceğiz inşallah. La <gülüyor> O hiçbir şeyden sorulmaz. Onlar sorgulanacaktır. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın abdu ve resulü. kulu ve resul olduğuna ne yaparım? Önce nedir o? Kuldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için önce koldur. Yani abartmayın. Uluhiyete has özellikleri bana vermeyin. La tudrini beni kema adraten nasar ibn-i Meryem. Nasarların, Hristiyanların ibn-i Meryem'i övdüğü öcelttiği gibi siz beni öceltmeyin. Allah'ın kolu ve Resulü deyin. Bitti. Ama koludur. Ve Resulü ondan sonra da nedir? Resulüdür. Seyyiden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunun üzerinde özellikle duruyoruz. Çünkü bazıları Böyle dediğimiz zaman bidattir falan diyor. Bir, hiçbir delil getirmeseniz de, hiçbir delilimiz olmasa da Seyyidimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demek bidat olmaz. Çünkü bir şeyin bidat olabilmesi için onu dine nispet edip ondan Ecir beklemen lazım. Bidat dinde uydurulan bir şeydir. Din olacak yani bidat. Mesela mikrofon kullanıyoruz bidat değil, din değildir ki bu. Burada iki kesim haktan ayrılıyor. Birinci kesim kendilerini selefi, zahiri filan, hadisçi filan diye isimlendirenler her şeye bidat diyor. Her şeye bidat değiller kardeşim. Her şeye bidat değiller. Bidat. Ee, Neydi? Men amila amelen leysa aleyhi emruna. Bizim yapmadığımız bir şey. Resulullah bizim yapmadığımız bir şeyle dinde bizim yapmadığımız bir şey demektir tamam mı? Onlar diğerleri de bidat uyduruyorlar. Bu bidattır Resulullah'ın yapmadığı şeydir dediğin zaman e, o zaman mikrofon kullanmak çatal bıçakta mı bidat? Ha, bidat'ın tarifini güzel yaptığın zaman bir dine nispet edilecek ve kendisine ecir beklenecek. Bu ikisini yapan kişi bunu Resulullah'a isnat edemezse bidat işliyordur. Bitti. Anlaşıl değil mi? Hiçbir delilimiz olmasa da Seyyidimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demenin hiçbir sıkıntısı yoktur. Ama bizim delilimiz var nedir? Ee, Hasan Hasan'a söyləyir məsələ. Başka? Musaad ibn-i için, seyyidin için kalkınmıyor. Başka? Fə nəadəttül mələikət və huv qaibun yusallu fəlmihrâb ennəllâhə beşrəkə bihəyə musaddiqən bi kelimet minallâhî və seyyidən və hasuran. Allah'ınız değil mi? Allah Subhanehu ve Teala, Âlim Rana Suresinin 39. ayetində miydi 39 olması lazım Allah-u buraya not almamışım ben. Yahya Aleyhisselam'ın seyyid, efendi ismi vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyyidlerin seyyididir. Bununla birlikte Hasan, efendimi, Hasan Efendimiz'in için e, seyyid demiştir. Seyyidin için ayağa kalkın demiştir. Hayber dedi şey de, beni Kureyza e, kazasından sonra yatakta getiriyorlar veya sediye ile getiriyorlar sad İbn-i Muazza. için seyyid kelimesi kullanılabilir. Erselahu bilhuda ve dinil hakkı. o Rasulünü hidayetle ve haq dinle gönderdi. لِيُزْحِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّ Bütün dinlere zahir olsun diye وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ Sallallahu aleyhi ve sellem وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ Evet. Wa alaa nereye wa alaa alihi eshhedu en Muhammed abduhu ursiluhu bil huda waddin hakq. Ha hocam şey parantez içinde farklı bas kalmış da normalde mehluf onu yazmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha tamam bende yok. Bu ala nereye gitti onu göremedim. Sallallahu aleyhi selam o punto değişiyor. Değişiyor. Bende yok bak. Tamam. Salatü selam tamam. Bende yok. Hazar diyorum. Ee wa ala nereye gittiğini bilemedim. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salat ve selam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. Ve ala alihi. Ve onun ailesinin üzerine olsun. Yani beni haşimin veya küllü müminin takiyin. Öyle mi? Takva aleyhi ve sahbihi. Ve onun sahabesine de olsun. Aşağıda dipnot var. Ne demiş? Men ra'an nebiye müminin bihi ve ma ta'ala zəlik. Kim müminin olaqa Resulullahı gördü ve bu hal üzere öldüse ona sahabe denir demiş. Tabi burada bir sürü tartışma var. Biz buraya girmiyoruz. Ellezine bil bilhakkı. وَبِهِ كَانُوا يَعْدِلُونَ Onlar hak ile hükmetti ve hak ile yaptı? Hakkı ayakta tuttu ve hak ile hükmettiler. Onlar oradaki بِهِ ha حَا Hakk'a gidiyor. Oldu mu? Bilhakkı. Onlar hakı ayakta tuttular ve hak ile davrandılar hak ile hareket ettiler peki bu ifadeyi niye getirmiş bakın aşağıda dipnotta getiriyor Araf suresi 181. ayette birçok alim tefsirlere bakabilirsiniz ve mimmen haleqna ümmetun yehdune bil haqqi ve bihi ya'dilun hakka hidayet ederler ve e, hakla ne yaparlar hükmederler ayetini Allah yarattıkları içerisinden öyle bir ümmet seçmiştir ki o ümmet hakka hidayet eder ve hak ile hükmeder. Allah Subhanahu bizi onlardan eylesin. Buraya işaret etmek için. Oldu mu? Yani o ayete işaret etmek için ne yaptı? Müellif sahabeyi böyle vasıflandırdı. Evet. Şimdi va'alet tabi önce bir tercüme edelim. Tamam mı? Va'alet tabiine ve tabiin üzerine olsun. Lehum bi ihsan ihsan ile eee Tabi olanların üzə ne olsun? Ne? Tabi'nin üzə olsun? Onlar nasıl ihsan? En güzəl şəkildirə sahabə uydular. Bir. Şimdi bak. Ellezîne la yenharifûn anis sünnet. Onlar sünnetten hiç kaymadılar. Hiç inhraf etmediler. Hiç uzaklaşmadılar. Ve la ya'dilun. Dönmediler. Fark etmez. Yani. An ya'dilun. Yani Sapmak. sapmadılar. Dönmediler. Çekilmediler. Tamam mı? Evet. Eee... Şöyle söyleyeyim. Biraz önce geçen kanu ya var ya onunla buradaki ya aynı değil. Evet, evet. Birisi adele ya adilu adaleten, birisi adele ya adulu udule. Yani evet. E, ikisinin İkisinin farklı gelir. Anladınız değil mi? Biri evet. çekilmek, birisi farklı yani. Evet. Onlar hakkan hiç dönmedi, hiç uzaklaşmadı. Bel iyaha yaq tefaun. Yiktifun. İqtəfədən gəlir. Evet, yaktəfədən gəlir, qafə yani, iftəəl babı. Hmm. Tamam, ne dəmək? İzini sürmək, peş sıra gəlmək. Və qafə etərəhu denir. İqtəfə etərəhu, onun peşindən gittir. Evet, tamam, evet. Bel-iyyəhə yaktəfədən. Biləkiz sünnetin peşindən gittiler. Ve bihəyətə məsəkün. Sünnete sımsıkı sarıldılar ve aleha yuwaluna ve yuadun sünnet üzere dost oldular sünnet üzere düşman oldular ve indaha yakifun ve onun yanında durdular ve anha yazubbun onu korudular ve yunadilun onu savundular burada korumak ve savunmak işte bizzat gücüyle korumak savunmak bir de kalemle yani zebbe yazubbu mü, müdafaet müdafaet demek ama dille biraz daha bu şekilde tamam mı ve aha şimdi burada duralım bak dikkat et Normalde biz salat ve selamda sahabe geçer, tabi'in hemen hemen hiç geçmez. Öyle değil mi? Mesela sahabenin geçtiği olur ama tabi'ine böyle uzun uzun bir salat ve selamda ondan uzun olsun demeyiz. Şimdi hem sahabeyi geçirmiş, hem sahabeye salat ve selam etmiş, hem tabi'ine dua etmiş müellif. Ama kimin vasıflarını daha çok zikretmiş? tabiinin için Evet, niçin daha çok müdafaa ettin? Niçin? Bir daha Şimdi bak. Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hz. Osman ile birlikte, Hz. Ali dönemiyle birlikte itikadi sapmalar meydana geldi. Pardon. Ee, sapmalar meydana geldi. Ama bu sapmalar genelde siyasi sapmalardı. Hilafet sapmaları. Siyasi sapmaların sonucu itikadi sapmalara ulaştı. Siyasi sapmaların sonucu neye ulaştı? itikadi sapmalara uğraştı. Oldu mu? Ha, şimdi dikkat. İtikadi sapmalar meydana geldiğinde ortaya çıkan kimdi? Tabi'indi. O halde bu din, bu din tabi'inde yani sapmalar tabi'inde döndü hep. Tabi'in duvar gibi oldu. Yani şu an bizimle sapkın fikir ve akidelerin arasında tabi'in vardır. O halde itikat alanında onların ve onların talebelerinin kitaplarına hiç ayrılmayacaksınız. Bakın biraz önce ayet okuduk. Ayet her iki manada gelebiliyor. Tabiiine bakacaksınız, onların talebelerine bakacaksınız. İtikatta ne yazmış onlar? Onları okuyacaksınız. Onları ilim olarak belirleyeceksiniz. Onun dışındaki görüşlerde onun dışındaki görüşler de birçok Mutezile'nin hiç mi delil yok? Adamlar dil ustası, usul ustası. Mu'tezile de dediğim iki şey anlatılır. Bir usul, bir de dil. Bu iki konuda üstatlardır. Bak bütün dilciler hepsi Mu'tezilidir. Bütün usulcüler hepsi Mu'tezilidir. Onlar bilmiyor mu? Biliyorlar. Onlar biliyorlar yani. Her şey yani adamlar cahil mi? Hayır değil. Khatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürledi. Açın zemah Zemahşeri'ye bir bakın kaç vecikten eee mühürlemeyi ispat ediyor. Yaratan Allah olduğunu. Allah'ınız değil mi? Ha burada işte tabiine çarpmış hep. Bütün sapın görüşler tabi'inden geri dönmüş. Hep tabi'inden geri dönmüş. Bir, bundan dolayı biz de itikat kitabı okuyacağız ya. Sayı itikadı öğreneceğiz ya. Dün dedik ya sayı itikadı Kur'an ve sünnet delillerle öğrenmeyeceğiz. Üç nesille öğreneceğiz biz. Kim Kur'an'la itikat öğrenmeye kalkarsa yoldan çıkar. Sert cümle olsun biraz. Kim sadece Kur'an ve sünnetle yetinmeye kalkarsa yine yoldan çıkar. Kur'an, sünnet... Ve Kur'an ve sünneti anlayan sahabe tabi və tabi və tabi Özellikle tabi və özelliklə tabi onların eserlerine ne varsa doğru odur. Onların eserlerine ne varsa doğru olan odur. Bu bir. İkincisi, biraz önce bu və yahlıq-u yaktar mayaşı ayetini və yahlıq-u mayaşı və yaktar ayetini izah ederken sünnetten bahsettim. Dikkat et. La sünnet. Onlar sünnetten hiç uzaklaşmadılar dedi bu müellif arkasından sünnete sımsıkı yapıştılar, sünnetten uzaklaşmadılar, sünnetle dost oldular, sünnetle düşman oldular, sünneti müdafaa ettiler, sünneti savundular, onun yanı başında durdular. Hep böyle söyledi değil mi? Ha, demek ki bizi kurtaracak sünnet. Sünnete ne kadar çok sarılırsanız o kadar çok kurtulursunuz. وَعَلَى جَمِعِ مَنْ سَلَكَ سَب۪يلَهُمْ وَقَفَا اَثَرَهُمْ اِلَى يَذْمِيُ الْعَثُونَ Yeniden diriltileceğimiz günah kadar nedir? Onların izi sıra giden herkesin üzerine salat ve selam dua ve övgüler olsun dedi müellif rahimeullah. Oldu mu? Oldu. Emma ba'at. Ok bakalım şimdi sen. Fe hada celilun nafi'. Bu bir muhtasar eserdir. Faydası çok açıktır. Adayimul Faydaları büyüktür. Bütün faydaları toplamıştır. Yestemilu ala kavaidittin. Tamam? Ve yatadammenu usulut Dur şimdi. 1. dinin kaidelerine şamildir. Bir de tevhidin asıllarına tadammun eder, kapsar. Ha, belki müellif böyle düşünmemiştir ama biz burayı hemen ikiye ayıralım. Burada itikadı biz ikiye ayırıyoruz. Bir, tevhidin asılları olan bölüm. İki, tevhidin aslı olmasa da yani birincisi La İlahe İllallah'tır. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin La İlahe İllallah'ın dışında Rabbinden haber verdiği itikadi hükümlerdir. Bak çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Biz itikat ilmini ikiye ayıralım. Birinci olarak tevhid. La ilahe illallah diyelim. İkinci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevhidin dışında Rabbinden haber verdiği itikadi hükümler diyelim. Şimdi bu ikiye ayrım, bu ikili ayrım bize şunları öğretecek. Bir, Birincisi tevhid derken Resulullah'ın haber verdiği demedik. Çünkü tevhid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber vermesine ihtiyaç hissetmez. Oldu mu? İkincisi diğerlerini tevhidin dışındaki diğerlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Bu haberler kat'i ve zanni olmak üzere ayrılır. Kat'i haberlerde muhalefet din farkını gerekli kılar. Zanni haberlerde mukalefet Bazen din farkını gerekli kılar, bazen de bidat olur. Allah aşkına değil mi? Ha bunu e, tevhid derslerinin güncel itikat derslerinin 12.sinde site açıldığı zaman oradan bakabilirsiniz. Bu ayrımı 12 yani ilk ikinci derste bu ayrımı yaptım ben. Sonra tevhid'i anlattım, anlattım, anlattım. Arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbinden haber verdikleri yani küfrü anlatacağız. Orada 12. derste uzun uzun ben anlatım inşallah. Siste açıldığı zaman oradan mutlaka not alarak dinleyin tamam mı evet ha demek ki dinin kaideleri mesela meleklere iman etmek dinin bir kadesidir. La ilahe illallah'tan çıkar mı meleklere iman etmek? Çıkmaz. La ilahe illallah diyen bir insan Allah melekleri yaratmışlar mi? demez. Musa Aleyhisselam'a iman la ilahe illallah'tan çıkar mı? Çıkmaz. Öyle değil mi? Hmm. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Demə ki, itikadi bir hükümdür. Ve usul et tevhid, evet. <gülüyor> <gülüyor> usul et tevhid ilə qast edilir ve qast Ve ma halaktul cinna vel inse illa liya'budun. Ve ma halaktul cinna vel inse illa liya'budun. Ben insanları ve cinlərə ancak bana ibadə etsinlər diye yarattım. Usul et tevhid ilə qast edilir. Ellezi daat iləyhir rusul. Resullər. Ve ma kunna muazzibine değil. Velâ qad ta'aznâ fî kull ümmetin rasûlen. Enne Abdullahu 36. Her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah'a ibadet edin ve tağûda ibadetten sakının diye emretmesi içi. Tamam? Evet. Evet ve unzilet bihil kutub. Elif lâm ra kitabun uhkimet ayâtuhu thumma fussilet milleden hakîmin habîr. <gülüyor> Bu kitap Hakîm ve Habîr tarafından indirilmiş açıklanmıştır. اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّ Sadece Allah'a ibadet edin diye. Bundan dolayı, evet. Bunun da deli otur öyle mi? Evet. وَلَا نَجَاتَ لِمَنْ بِغَيْرِهِ يَد۪ينَ Onun dışında bir din edinenin kurtuluşu yoktur. Bak, insanlık kurtulmuş mu? Yok, kurtulamıyor değil mi? Şu anda ekonomik krizle boğuşuyor. Celalettin vatandaşın modern kölelik, modern insan halleri, Çöküş. Modern çöküş. Modern Okudunuz mu onu? Yok. Uf, dünyanın oh. halini, baskısı yoksa yok zannedersem. Sende var mı o kitap? Yok. Baskısı yok kitabın. Ben iki gündür onu okuyorum. Dünyanın haline bir bakın. Yani e, dünyayı güzelleştirmiş, boyamışlar, süslemişler. Ama emin olun dünya 185 yaşında. Ahı gitmiş, vahı kalmış. Böyle süsleyerek, güzelleştirerek ne bileyim boyayarak, tıraş yaparak, ruş çekerek, güzelleş, güzel gösterilmeye çalışılan, genç gösterilmeye çalışan, dinamik gösterilmeye çalışan bir kadın veya bir erkek. Dünya bundan ibaret. Yani şu an dünya bundan ibaret. Bir açın modern dünyayı bir okuyun. Ben İslam'daki kölelik hukukunu ilk defa orada anlatım Ve dedim ki kölelik, hani hep bağırıyorlar ya, diyorlar ki işte İslam'da kölelik var, kölelik var, kölelik var. Bir açın bakalım o Kendisiyle övündüğünüz Yunan felsefesi Arzus e göre insanların tabiat, kölenin köle olmasını istemiş. Tabiat var etmiş köleliği. Biz var etmedik gidiyor ne yapalım diyor. Yani beyaz insan diyor nasıl tarlada çalışsın 16 saat bunlar çalışacak diyor. Yani en aydın geçinen felsefeciler, bilimciler, kölelik öyle bir yerleşmiş ki. Yani mesela şu an bizim yaşadığımız ünlüde bir hayvanlar alemi var mı? Onu kaldırmak mümkün mü? Değiştirmek mümkün mü? Kedi, kedilikten. Kölelik de böyle olmuş dünyada. Kölele ilk defa insan muamelesi yapan İslam dini olmuş. İslam dini getirmemiş yani bu İnsan muamelesi yapmış. Açın kölelerle ilgili hükümleri bir bakın. Yani <gülüyor> gerçekten insanlık ne zaman Allah'ın dinden inhiraf etti hiçbir başarı ve kurtuluş göremediği, Evet ve يدل ve يرشده ila suluk el beyda. Var o en güzel beyaz apa çıkıyor. La, ne yapar? Yedl ve يرشده. Neydi bu kitap ha? Bu kitap ne yapar? Yönlendir ve işaret eder. Eee el mahajjat el beyda hadise işaret değil mi? Evet. Ben size bir yol bıraktım. O yol gecesi gündüz gibi aydınlıktır. Rahmet bin Hanbel'in müsnedinde burada da geçiyor galı zannettim ama buradaki dipnottaki İfade yanlış. Turiktum diyor ya. Evet. Bu yanlış. Taraktukum. Tarak evet. Beyda'i leylu hakana hariha. Ben size öyle bir yol bıraktım ki onun gecesi gündüz gibi aydınlıktır. Evet. Ve menhec-i hakl-i müslimin. Menhe menhe Apaçık menhecine ne apar ulaştırır. Evet. Şarahtu Ben bu kitapta imanın esaslarını ve onun özelliklerini İmanın en önemli esasları mesela Allah'a iman, meleklere imanı, kitaplara imanı anlatacak. Kitaplara imanın da vasıflarını anlatacak. Kitaplara iman şudur diyecek, onun da vasfını anlatacak. Evet. Ve ma yuzilu cemi'uhu İmanın bir tamamını gideren ameller vardır. Bir de onun kemalini gideren ameller vardır. Çünkü Ehli Sünnete göre, yani bizim mezhebimize göre el iman kavl ve fi'lün يزيد ve ينقص. İman Artar ve eksilir. Bazı ameller vardır ki öyle bir eksiltir ki imanı sıfıra getirir. Bir anda sıfıra getirir ve iman ne yapar? Tamamen yok olur. Bu kişide mümin ismi alınır, bu kişiye kafir ismi verilir. Bazı ameller vardır ki imanın kemaline aykırıdır. Müminin müminleri sevmesi imanın kemalindendir. Mümin mümini sevmezse kamil bir iman değildir. Bunların hepsine yer verdim diyor. وذكرت فيه كل مساله مصحوبه بدليلها هر meseleyi zikrettikten sonra hemen arkasından onun delilini getirdim. Her hangi meseleyi zikredersem zikredeyim hemen arkasından onun delilini getirdim. Niçin? Li tatdaha amruha wa tatajjalla haqiqatuha wa yabina Evet. Mesela apa çı açığa çıksın. Hakikat gün gibi açı açı çıksın ve yabine, değil mi? Evet. Tamam. Yol beyan olsun. Yani Mesela apaçık bir şekilde ortaya çıksın diye ben delillerini açıkça ortaya koydum diyor. Peki biz ne yapacağız? Yani biz ne yapacağız? Biz o delilleri şerh edeceğiz. Allah'ınız değil mi? Yani yazar soruyor soruyor Elif Cevabını verip kısaca mesela örnek verip gösterelim. Tamam mı? İnsanın yaratılış kayesi nedir diyor. Ve ma halaktul cinne vel insellâ liya'budûn bitti. Yani yazarın kitapta kendi cümlesi yüzde yirmi... Ayet 280'dir. Biz bu ayet vahidleri şerh edeceğiz. Bu ayet vahidleriyle ilgili müelliflerin veya alimlerin görüşlerini veya bu kitapta e, müellifin zikretmedi ama konu olarak geçen yerleri biz biraz daha açacağız. Bizim yapacağımız bu evet. Baktasartu fihi ala mezhebi ehli sünnet ve Ben sünnet ehli, ehli sünnet ve ittiba ehli yani sünnet ve ittiba ehli. Evet. Ve ehmeltu aqwal Evet. Ben ehl-i sünnetin görüşlerini getirdim sadece diyor. Yani şunu yapmadım diyor. İşte biz onu yapacağız. Müellifin yapmadığını biz yapacağız. Müellif diyor ki yani mesela iman artar ve eksilir. Delili getirdim bitirdim. Biz de diyeceğiz ki kimilerine göre de iman artmaz ve eksilmez. Onlar da delili şudur diyeceğiz. Sonra reddiyesini vereceğiz biz. Alanız değil mi? Evet. <gülüyor> Hevasına uyan Ee, bidatler çıkaranların sözlerini ben getirmedim. Çünkü onların sözleri sadece reddedilmek için getirilir. Sünnetin oklarını onlara atmak için onların sözlerini getirsin diyor. Değil mi? Evet. وَقَدْ تَصَدَّا لِكَشْفِ عُوَارِهَا الْاَئِمَّةُ الْاَجِلَّ Yüce imamlar onların ayıplarını ortaya zaten çıkarmışlardır. Çıkarmak için gayret etmişlerdir. Yani zaten tabi'in, tebe'u tabi'in, onlardan sonra gelen, onlara uyan alimler ehli iptida ve ehvanın ne yapmıştır? Görüşlerini yerle bir etmişlerdir. Yani işte mantık, yani sadece bidat ehlini Yunanların Yunanlıların bile görüşlerini reddetmişlerdir. Evet. وَصَنَّفُوا ف۪ي رَدِّهَا وَاِبْعَادِهَا الْمُسَنَّفَاتِ الْمُسْتَقِيلَ Müstakil musanifatlar, yani birçok böyle onların e, reddeden, onların görüşlerinin uzaklığını, o görüşlerinin uzaklaştıran ya da e, kitaplar tasdif etmişlerdir. وَاَاَنَّ الظِدَّ يُعَرَفُ بِضِدِّهِ Bununla beraber her şey zıddıyla bilinir, evet. وَيَخْرُجُ بِتَعْرِيفِ ضَابِتِهِ وَحَدِّهِ Eee... Tarif tarifini yapılarak da bilinir. Onun tarifi, daplı hatleri yapılarak çıkartılır. Ya zıttını e, getirerek tarif olur. Bir şey bilmek de... için tamam mı? Ya onun zıttını getireceksin ya da, ya da, da, da, da onun tarif ve daplarını getireceksin. Evet. Devam et. <gülüyor> Bak bunu ezberleyin. Güneş doğduğu zaman istidlale gerekir gündüze işaret etmem gerekiyor. Güneş aça çıktığı zaman gündüzün geldiğine dili getirmeye gerek yok. Güneş çıktı artık evet. Ve istabana'l hakku Hak açığa çıktığı zaman ve vâzıh olduğu zaman ondan sonra artık sadece bir dalâlet vardır. Varattehtu ala tariqati's sual. E, ben bunu soru-cevap şeklinde getirdim. Talebe uyanık olsun, intəbih, dikkatli davransın, ince davransın. Yani e, neyi, neyi anlattığımı, neyi anlatmadığımı talebe ıhıq. Mesela 20 sayfa bir metn okuyorsunuz. Birçok şeye kaçırabilirsiniz. Ama soru cevapta da kaçırmazsınız. Çok güzel bir yöntemli soru cevap evet. Birçok yer de erdifuhu, redife erdifuhu şeklində okuyorlar, o yanlış. Ürdifuhu, o peşinden gitmek. Redif diyoruz ya şiirlərdə, ürdifuhu, peşinden getirmek, evet. Ürdifuhu bil cevabilləzi yattadihaləmru bihî vələ eştəbi. Mesələ, çok açık olsun ve karışıklık olmasın diye sorudan sonra da hemen cevabı getirdim, evet. و سميته اعلام اعلام السنه المنشوره لاعتقاد طائفه الناجيه Ve ben bu kitabı Alamus Sunnetul Mansura li i'tiqad ta'ifat-in najiyyet-in mansura diye isimlendirdim. Vallahi es'alu an yec'alehu ibtirao vecihi'l ala. Allah subhanahu wa ta'ala, bizi ve çine ulaştırmasını arzu ediyoruz. Bu en yanfa'na Bilmediğimizi bize öğretmesini diliyoruz. Ve yuallimana ma Bize faydalı olanı öğretmesini istiyoruz. Ni'meten minhu wa fadl. Bu ondan bir nimettir, fazilettir. O her şeye kadirdir. Ve Kulların e, latiftir ve habirdir kullarına karşı. Ve ileyhil marjiu Dönüş onadır. ve O bizim Mevlamızdır. O ne güzel Mevla, o ne güzel yardımcıdır. Evet Unuttuğum bir şey olmuş mu? Ben şöyle notlarımı aldım ama unuttuğumuz bir şey olmadı. Şeyi söylemedim ama onları bulun inşallah. Mesela e, İbrahim aleyhisselam İshak ve İbrahim İsmail'den dolayı hamd ediyor. Nuh aleyhisselam zalim kavimden kurtulduğu için hamd ediyor. Öyle farklı hamd şekilleri var. Onları bulabilirsiniz siz. Peki. Metni defalarca okuyun. Metni defalarca okuyun. Bu kitap bittiği zaman Allah'ın izniyle bu sene bitireceğiz. Bu sene bitireceğiz. Yani Ramazan'a kadar biz bu kitabı Allah'ın izniyle bitireceğiz. Tamam mı? İtikadı ve itikadı bu sene bitirmiş olacağız. Bunu bitirirken de güncel itikada çok şey yapacağız... Telmik'te bulunacağız. Bak burada şöyle, burada böyle biraz önce olduğu gibi. işte sünnet inkarcılarına. Siz bu kitabı bitirdiğinizde Allah'ın izniyle ayaklarınız yere sağlam basıyor olacak. Defalarca okuyun, güzelce dinleyin. Kalın bir defteriniz olsun. Özet çıkardığınız böyle ince noktaları, önemli noktaları işte unutmamanız için onları güzelce not çıkartın ki siz de bir başkalarına onları aktarabilin inşallah. Tamam? Velhamdülillah Rabbil Alemin.